Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Fatma Kabakçı, selamun aleyküm hocam. 50 yaşındayım. Bundan 23 yıl önce Nakşibendi tarikatına girmiştim. Bir süre gittim. 10 yıl sonra Uşaki tarikatına geçtim. Bu süre zarfında tarikattan aldığım bütün yollar Allah Celle Celaluhu'ya gidiyor. Güzergah aynı olduktan sonra, Allah yolu bir olduktan sonra hangi yoldan gittiğinin önemi var mıdır? Ben bir tarikattan diğer tarikata geçtiğim zaman kör olarak mı dirileceğim? Başka tarikata geçtiğim zaman yaratıldığın gibi yaratıldığın gibi dost doğru ol felsefesine uymaya çalışıyorum. İçimde, dışımda, özümle, sözümle bir olmaya çalışıyorum. İbadetimi eksik yapsam dahi düzgün olmaya çalışıyorum. Ben eğri yolda mıyım, düz yolda mıyım bilemiyorum. Kafam çok karışmış, karışmış durumda hissediyorum kendimi. Aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden Allah razı olsun, cevaplarınız için sevinirim demiş efendim. Evet. Allah razı olsun. Kardeşimiz dost doğru yoldadır. Yolculuk gönülle yapılan yolculuktur. Her gönülden Allah'a bir yol gider buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam. Mesele gönlümüzden Allah'a giden o yolda yürümektir. Yürüyüp Allah'a vasıl olmaktır. Nerede yürüyebiliyorsak yerimiz orasıdır. Nerede kazanabiliyorsak yerimiz orasıdır. Evet, bazıları söylemiş olabilir. Böyle bir durumda o doğru hareket etmemiştir veya e, kör olarak haşr olur. Kim bu kelimeyi kullanırsa, bir kulun Rabbine giderken tercihine dokunursa, sen böyle bir tercih yapamazsın derse, asıl kör harç alacak olan onlardır. Böyle söyleyenler gerçek manada müşid kamil olmayanlardır. Hatta müşid alakası olmayanlardır. Kul Allah'ın kuludur. Allah kurunu kendine davet ediyor. Herkese gerekli olan, lazım olan Rabbinin yoluna girip Rabbine gitmektir. Herkes nerede kazanabileceğini en iyi bilir. En iyi bilen kendisidir. Eğer bir yolda yürüyemiyorsa, bu durumda ne yapması gerekir? Hemen yolunu değiştirmesi gerekir. Eğer bazılarıyla yürüyemiyorsa veya evet hemen o yürüdüğü insanları değiştirmesi gerekir ki yürüsün. Gaye, evet yol birdir. Gaye Allah'a vasıl olmaktır, Allah'a dost olmaktır, dost doğru olmaktır. Ve herkes nerede kazanabileceğini biliyor. Onun için kardeşimiz doğru yapıyor, dost doğru yoldadır. On seferde yolunu değiştirirse asla hiç kimseye ihanet etmiş olmaz. Tam tersine eğer tabi oldukları gerçek müşid kamilse o. Tabi olanlar da Gerçek manada işi anlamışsa aynı şekilde kardeşlikleri de devam eder, yardımları da devam eder. Onun tercihine de itiraz etmez. Orada kazanabiliyorsa bu durumda orada yürüsün. Yardım edeceksen orada ona yardım et. O yolda ona yardım et. Gaye onun kazanması değil midir? Evet, gaye onun kazanmasıdır. Evet, herkes istediği zaman Mürşidini değiştirebilir, tarikatını değiştirebilir. Yeter ki kazanmak istesin. Derdi Allah'ın rızası olsun. Derdi dost doğru olmak olsun. Allah'a vasıl olmak olsun. Allah'a abd olmak olsun. Allah'a dost olmak olsun. Böyle yaptıkça doğru yapmıştır. Rabbini tercih etmiştir. Rabbine dost olmayı tercih etmiştir. Fıtratı uygun olmayabilir veya gittiği yer kendisi için uygun olmayabilir. Bu durumda tercihini yapar. Bu tercihi yapmak kulun hakkıdır. Hiç kimse kimseye buraya geldin başka yere gidemezsin gibi bir söz söyleyemez. Eğer söylerse onlar kör demektir. Onlar bir şey anlamamış demektir. Evet, Gaye bir yerde olmak değildir. Bulunduğu yerde kazanmaktır. Nerede kazanabiliyorsa herkes için bu böyledir. Yeri orasıdır. Nerede Allah'a yaklaşabiliyorsa yeri orasıdır. Kiminle beraber yürü, yürümek istiyorsa, kimden almak, kimden öğrenmek istiyorsa yeri orasıdır. Bu herkes için geçerlidir. Onun için bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Nerede kazanabiliyorsan yerin orasıdır. Bana da düşen nereye giderse gitsin orada ona yardım etmektir. Efendim ismini vermek istemeyen izleyici, eşimi çok seviyordum. Ahiret yurduna tekrar beraber olacaksınız diyorlar. Fakat eşim hayattayken sevgilisi vardı. Ahirette onunla mı olacak, Benle mi? Ben orada onu istememe gibi bir hakkım var mı? Evet. Orada kul neyi isterse Allah ona onu verir buyurdu. Yani cennette ''Kul neyi isterse orada sizin için istediğiniz her şey vardır.'' dedi Allah. ''Ne yana dönersen dön, yığınla nimet, bitmez tükenmez bir saltanat.'' dedi. Oradaki hayatı, buradaki hayatla e, kıyasla anlamamız bile mümkün değildir. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin anlamadığı, vehmetmediği nimetler vardır. Elbette ki orada kulun tercihi yüzde yüz geçerlidir. Kadın olsun, erkek olsun... Tercih hakkına sahiptir. Çünkü onun için istediği her şey vardır buyurdu Allah. Evet tercih edebilir. Bu tercih hakkına sahiptir. Yeter ki kul cennete gitmiş olsun. Evet. Efendim Antalya'dan muhabbetle selamlar demişiz. izleyenimiz. Allah Celle Celaluhu hocamıza sağlık, sıhhat, hayırlı ömür versin. Allah razı olsun. Amin. Hocam başka başka şehirleri dolaşıp konferans vermeyi düşünüyor mu? Ayrıca hocam ders verebilir mi? Bu dersler kişiye özel mi yoksa genel mi? Hayırlı akşamlar. Allah Celle Celaluhu'ya emanet olun. Allah razı olsun. Evet şehir şehir dolaşma imkanımız olacak inşallah. Bu arada başka şehirlerde kardeşlerimiz vardır. Kardeşlerimizin bulunduğu şehirleri ziyaret etmeyi Allah nasip ederse düşünüyoruz şartlar, imkanlar müsait olduğunda e, inşallah Allah böyle bir e, imkanı verir. Şehir şehir dolaşma imkanımız da olur. Derse gelince şu anda metale verdiğimiz ders geneldir. Bütün müminlere, Müslümanlara lazım olan ve gerekli olandır. Özel dersi ders verecek olanlara veriyoruz. Böyle bir durumda onlar da dersi doğru verebilsinler diye bu dersi onlara veriyoruz. E, gerektikçe buna beraber her bir e, bizimle beraber olan kardeşimize aslında bir de özel olarak muamelede bulunuyoruz ki bu onun için özel derstir. Derdini anlatınca, sorunu anlatınca veya ne yapması gerektiğini öğrenmek isteyince bu sefer özel olarak onunla muhatap olmuş oluyoruz. Ama bir ana cadde vardır, ana yol vardır ki herkes o yoldan yürümelidir. Bir de gönül itibariyle yolculuk yaptığından dolayı her biriyle de özel olarak ilgileniyor. Özel olarak da ders vermiş oluyoruz. Dersi veriyoruz zaten. Evet. Efendim Almanya'dan Betül Şirin manevi yolculuk nasıl biter? Bir insan istediği, talep ettiği yere varmadan yolculuğu biter mi? Yani yolunu kendisi mi uzatır yoksa mürşidi mi? Evet. Mürşidin işi en kestirme yoldan kulun en güzel, en hızlı şekilde gidebileceği yere varması için ona yardım etmektir. Destek olmaktır. Onu taşımaktır. Bununla beraber o guslat yolcusu elbette ki yolda sıkıntılar yaşayabilir gitmek için yeterli kadar e, çabasını, gayretini sarf edemeyebilir. Yoru kendisi uzatmış olur. Eğer ömrü buna yetmezse, hedeflediği yere varmak için ömrü buna yetmezse, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, bir kul, bir hayra niyet ederse, örnek veriyor, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isterse, nereye kadar Öğrenmeyi hedeflemişse, öğrenmeye başladı, Elif be dedi vefat etti. Ama hedeflediği bir yer vardır. Buyurdu ki Allah kabirde ona iki melek tahsis eder, onun niyet ettiği yere kadar onu götürür. Dolayısıyla öyle insanlar var ki cahil olarak ölür, alim olarak uyanır. Aynı şekilde cahil olarak ölür, arif olarak uyanır. Mesele, hedefleme meselesidir. Hedefine koyup, çabasını, gayretini sarf etme meselesidir. Eğer böyle bir hedefi olmuş, bunun içinde çabasını, gayretini sarf ediyorsa, Allah ona onu tamamlatır, buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, inşallah bunu da böyle anlayacağız. Başka sorusu var mıydı? Efendim, karşımızın... Evet, tamamdır. Tamamdır efendim, inşallah. Efendim başka bir izlenimiz Mezil'deki Mezil'deki şey hakkında ne söyleyebilirsiniz demiş efendim. Bu özel bir soruydu. Özel sorular yanlış sorulardır. Yani faranca kul hakkında hüküm ver demektir. Bu hüküm Allah'a aittir. Evet ister Mezil'deki olsun ister başka bir biri olsun. Yani şunu hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru sorulmaz. Benim ne düşündüğüm önemli değildir. Allah'ın onun hakkındaki verdiği hüküm önemlidir. Eğer ben onun hakkında hüküm verirsem, Allah'a şirk koşmuş olmaz mıyım? Haşa, böyle bir şey olur mu? Bana düşen kulluğumu yapmaktır. Bununla beraber müminlere, müslümanlara hüsnüzanla bakmaktır. Her ne olursa olsun, hayır konuşmaktır, hayrı söylemektir, hayrı düşünmektir. Benim işim benim kulluğumladır. Benim işim Rabbimledir. Ben Rabbime kul olmaya, abd olmaya çalışıyorum. Kul olmaya, abd olmaya, aşık olmaya davet ediyorum. Rabbimi bilmeye, tanımaya davet ediyorum. O kendini nasıl tanıtmışsa onu öyle tanımaya davet ediyorum. Beraber olup Allah yolunda yürüyüp Allah'a dostluğa koşmaya davet ediyorum. Bizim işimiz insanlarla meşgul olmak değildir. İnsanlar hakkında hüküm vermek değildir. Haşa. Her ne olursa olsun, Allah bizi huzuruna aldığında, herkes böyle bakmalıydır. Allah bizi huzuruna aldığında, hesabımızı verebiliyor muyuz, veremiyor muyuz? Allah'ın bize verdiği nimetlerle, ikramlarla, ilimle, marifetle, bununla beraber, Tabii tuttuğu imtihanları geçebiliyor muyuz, geçemiyor muyuz? Bize düşen hesabımızı böyle yapmaktır. Başkası hakkında hüküm vermek değildir. Bu yanlış. Neden? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Bedbaht o kimsedir ki başkalarının günahını görmekten kendi günahını göremez. Bahtiyar da o kimsedir ki kendi günahını görmekten başkasının günahını göremez. Bize düşen Resulullah Efendimizin buyurduğu o bahtiyar kullardan olmaktır. Dolayısıyla kendi hesabımızla meşgul olmaktır. Kulluğumuzla meşgul olmaktır. Başkası hakkında hüküm vermemektir. Allah adına hüküm vermemektir. Bu hükmü verecek olan Allah'tır. Bu herkes için geçerlidir. Evet. Evet, kendimize bakıyoruz. Rabbimize bakıyoruz. Kulluğumuza bakıyoruz istirahat müstakimi olduğu gibi ortaya koyuyor ve davet ediyoruz. Allah ne dediyse O diyoruz, Resulü nasıl yaptıysa doğru O'dur diyoruz, Hak O'dur diyoruz. Kim buna uyuyorsa bize göre dost doğru yapıyor demektir, yok. Eğer Kur'an'a göre yaşamıyorsa, ölçüsü Allah'ın vahyi değilse, ölçüsü Allah'ın Resulü değilse, sünneti değilse, hayati değilse, bu durumda o da yanlış yapıyor. Ama bunu ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Allah ve Resulü söylemiş oluyor. Evet, Mutlaka bizim böyle bakmamız gerekir. Hiç kimse hakkında hüküm vermememiz gerekir. Hiç kimsenin hesabını da görmememiz gerekir. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, buyurdu ki, bir kul başka bir kul için dedi ki, Allah seni asla affetmeyecek dedi. Diyor, Allah da buyurdu ki, Kimdir o? Benim adıma hüküm verip Allah seni asla affetmez. Affetmeyecek diyen. Onu affettim, seni de amelin iptal ettim dedi. Evet. Hüküm vermek böylesine tehlikeli bir şeydir. Eğer bakacaksak mutlaka hüsnü zanla bakmamız gerekir bütün insanlara, bütün cemaatlere. Hüsnü zanla. Hüsnü zanla baktığımızda inşallah Allah affeder. Evet böyle böyle yanlışları vardır, eksikleri vardır ama böyle de güzellikleri vardır. İnşallah Allah rahmetiyle bu amele eder dediğimizde hiçbir şekilde zarar etmiş olmuyor. Mümin kardeşimize hüsnüzanla güzel bakmış oluyoruz. Ama şöyle yanlışı vardır, şöyle husri vardır, Allah bunu affetmez dediğimizde evet bu sefer eğer öyle değilse Allah'a ters düştük. Bu çok tehlikeli bir durum. Niye Rabbime ters düşelim? Öyle değil mi? Evet bize düşen hüsnüzanına bakmaktır, güzel bakmaktır. Bütün cemaatleri, bütün kullarını, mümin kullarını, ben Müslümanım diyen kullarını bizimle beraber Allah huzura alsa, evet, yeminle söylüyorum en zor hesap, en çetin hesap olarak kendi hesabımızı görürüz. Her biri için bir bahane olabilir ama kendimiz için öyle bir bahane görmüyoruz. Her biri, herhangi bir iyiliğinden, güzelliğinden dolayı afa, mahfirette uğrayabilir. Ama kendimizde böyle bir şey görmüyoruz, göremeyiz. Bütün iyilikler, bütün güzellikler ondan, bütün ikramlar ondan, bütün kötülükler de kendi nefsimizdendir. Böyle görüyor, böyle biliyor. Hesabımızı böyle görüyoruz. Onun için kendi hesabımıza bakmaktan, kendi hesabımızı görmekten başkasının hesabını göremiyor, bilmiyor ve tanımıyoruz. Evet. Efendim, bandırmadan Yusuf Öztürk, mürşitler de üzerinde bulunan bir işaret var mı? Yani vücudunda bir iz veya mühür bulunur mu? Gerçek mürşidi nasıl biliriz? Mürşit, müridin rüyasına girip gel der mi? Evet, Mürşid'in vücudunda herhangi bir izin, herhangi bir arametin, nişanın olması gerekmiyor. O da herkes gibi bir kuldur. Ama onun bir arameti, bir ölçüsü vardır. Kime göre? Elbette ki Allah'a ve Resulüne göredir. Yoksa böyle işte karşında şu vardı, gözünde bu vardı, sırtında bu vardı deyip, onu böyle mürşid olarak görmek yanlış bir şey. Yanlış bir bakış. O bir gayrimüslimde de de bunun Ölçüsü nedir? Allah ayeti kerimede buyurdu, size bir resul, bir elçi gönderdik size. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayan, size hikmeti, Allah'ın muradını öğreten, size sizin nefsinizi tezkiye eden, temizleyen, kötü halinizi güzelliklerle, güzel ahlakla, el esma husna ile değiştiren, size bilmediklerinizi öğreten bir Resul dedi. Bütün mürşid-i kamiller, gerçek manadaki bütün mürşid-i kamiller Resulullah Efendimiz'in varisidir. Orayı temsil ediyor. Dolayısıyla bu vasıflara sahip olması gerekir. Yani Allah'ın ayetlerini okuyup açıklaması gerekir. Hikmeti, Allah'ın muradını öğretmesi gerekir. Nefisleri tezkiye edip temizlemesi gerekir. Kötü aklakı, güzel aklakla değiştirmesi gerekir. Bir de insanlara bilmediklerini öğretmesi gerekir. Bilmediği ne vardır? Bilinmeyen ne vardır? Bilinmeyen, bilmediğimiz Allah'tır. Rabbimizi tanımıyoruz. Allah'ın emrini herkes biliyor. Bakıyorsun bir emir söylüyor. Allah'ın bir emrini söylüyor. Saatlerce onu anlatıyor. İhtiyacımız olan şey bu değildir. Bana beni yaratan Rabbimi tanıtman gerekir. Bana beni tanıtman gerekir. Kim olduğumu bana anlatman gerekir, öğretmen gerekir. Beni benimle tanıştırman gerekir. Beni Rabbimle buluşturman gerekir. Bana bu hayatın neden var olduğunu, yaratıldığını anlatman gerekir. Hayatın gayesini, Allah'ın benim üzerimdeki muradını anlatman gerekir. Dolayısıyla Evet i Kamil, Peygamber'in varisidir, onu temsil eder, Allah'ın ayetlerini okur, açıklar, hikmeti öğretir, nefsi teskiye eder, bilmediklerimizi bize öğretir. Bu gerçek manadaki Mürşid-i Kamil'dir. Gerisi ne kadar bunu yapabiliyorsa, yapıyorsa o kadar irşat vazifesi vardır, o kadar Mürşid-i Kamil değil, o kadar Mürşid olmuştur demektir. Eğer bunları yapmıyorsa, bize hikayeler anlatıyorsa, onun mürşitlikle, mürşid-i peygamber varisliğiyle hiçbir alakası yoktur. Evet, yalancı ve sahtekardır. Evet, yoksa böyle havada uçtu, şöyle oldu, böyle oldu. Evet, böyle şeyleri söylemek insanın kendi kendini kandırmasıdır. İnsanın kullukla bir derdinin olmamasından dolayıdır. Kul olmayayım, öyle kazanayım. Ya da ben Kul olmak için, abd olmak için, Allah'a dost olmak için çabamı, gayretimi sarf etmeyeyim. O bana kazandırsın. Bu kendi kendini kandırmaktır. Birbirini kandırmaktır bu. Evet. Efendim İzmir'den Fatma Hanım. selamünaleyküm Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Öncelikle Allah'ıma şükürler olsun ki en sıkıntılı anında sizi tanıdım. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki içimdeki Allah sevgisinin ne kadar büyük olduğunu anladım. Allah razı olsun ebeden ve daimen. Hocam hastalıklar, kefaret olur mu günahlarımıza? şimanlıkla tövbe etsek kabul olur mu? Hayırlı, nurlu akşamlar hocam. Allah razı olsun. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Her türlü sıkıntı, sıkıntı ne olursa olsun ata bir endişe, bir kaygı bile mutlaka günahlarımıza kefaret olur buyurdu. Bir de örnek veriyordu. Evet ne buyurmuştu? Kıyamet günü bir kulü hesap yerine getirirler. Günahları ağır gelmiş. Dağlar gibi günahları vardır. Sevap kefesinde neredeyse bir şey yok gibi. Sonra o sevap kefesine bir şey koyarlar. Sevap kefesi ağır gelir. Cennete yüksek dereceler kazanır. Evet bütün kıyamet yerindekiler merak eder. Acaba bu neydi? Bizim de böyle bir amelimiz var mıdır, yok mudur diye. Allah buyurur ki, bu kulumun dünyada çektiği sıkıntılara karşılıktır. Ama o kul, o sıkıntılara karşılık sabretmiştir. Rabbine isyan etmemiştir. İtiraz etmemiştir. Onu imtihan olarak bilmiştir. Elinden gelen sabrı da, tavrı da göstermiştir. Evet, o zaman o kıyamet yerindekiler derler ki keşke biz dünyadayken vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi biz de bugün bu nimeti kazansaydık. Yani her türlü sıkıntıyı çekseydik bugün bu nimeti biz de kazansaydık. Evet bizim sıkıntı olarak gördüklerimiz, musibet olarak gördüklerimiz, bela olarak, hastalık olarak gördüklerimiz evet, Allah'ın nimetidir, bizi teskiye ediyor, bizi temizliyor, bizi Allah'a yaklaştırıyor. Bununla beraber en büyük sıkıntıyı Resulullah Efendimiz buyurdu, ben, peygamberler, sonra bize yakın olanlar çeker. Onun için musibeti, sıkıntıyı, belayı, hastalığı nimet olarak, arkasında gelecek olan nimet olarak görmek gerekir. Mutlaka arkasında bir nimet vardır. Bize düşen onu Allah'tan bilip, onu sabırla karşılamaktır. İtiraz etmemektir, isyan etmemektir. O mutlaka bize kazandırır. Bununla beraber kul herhangi bir günahına tövbe ettiğinde, istihbar ettiğinde Allah onu siler. O günahı işlememiş gibi onu mahfilet eder. Bir de Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. İman edip salih amel işleyenlerin günahlarını sevaba çeviririz. Eğer hem tövbe eder hem de o yanlışın tersini yaparsa, Allah yolunda çaba gayret sarf edip rızasını kazanmak ist çalışırsa, kazarmaya çalışırsa o günahı bir de sevaba çevirir ki o kul, o çabası gayretini sarf ederken o gücü olsun diye manevi olarak ne yapar? Ona o sevabi o ikrami yapar. Evet. Yani kıyamet günü onu defterinde bulamaz. Silinmiştir. Günah eğer günahına Tevbe etmemişse sıkıntıyı yaşar o kıyamet yerinde. Efendim Rize'den Zekeriya Kapcak Esselamu Aleyküm bir insan Cehenneme girdikten sonra Çıkar mı? müminun Suresi 103. Ayeti nasıl Değerlendirmemiz gerekiyor demiş efendim Evet Cehennemden çıkış yok dedi Eğer biri Cehenneme giderse bir daha Oradan çıkamaz Kim söylüyor? Allah söylüyor Bunun için eğer Allah bir şey söylediyse biri çıkıp yok, cehennemden çıkış var diyorsa Allah'a iftira atmıştır. Çünkü onu Allah adına söylüyor. Ya da onu Resulüne söylettiyse Resulüne iftira atmıştır. Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalışmıştır. Ama dense ki önce gelenler, daha önceki alimler böyle söyledi dense. O da bunu bilmezse sorumlu değildir. Sonra Allah'ın ayetlerinden onu öğrenince ne yapması gerekir? Daha önce söylediklerine tövbe etmesi gerekir. Evet, Allah neyi söylemişse onu da ikrar etmesi gerekir. Doğruyu, hakkı, hakikati ortaya koyması gerekir. Onun için cehennemden çıkış yok diyor Allah. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam? Müminler sırattan, cehennemin içinden geçerken Cehennem diyecek ki çabuk geç senin nurun, imanının nuru ateşimi söndürüyor. Cehennem müminleri yakamaz, yakmaz dedi. Eğer sırattan geçerken, o cehennemin içinden geçerken çabuk geç ateşim sönüyor dediyse, o ateşe dönerse cehennem söner, ateşe düşerse. Böyle bir şey olmaz. Niye bunu böyle söylediler? Evet, söyledim. Bu şeytanın hilesiyle söylenen bir sözdür. Yani günah işlesen de önemli değil, yanlış yapsan da önemli değil. Cehenneme gitsen de, gitsen de sonra oradan çıkarsın Dedirtmek için. Evet, i̇nşallah imanımızı Kur'an'a arz edeceğiz. Allah'ın bize vahyettiği gibi iman edeceğiz. Müminin cehennemi düşünmesi bir kere doğru değildir. Müminin cenneti düşünmesi de doğru değildir. Mümin Allah'ı seven, her şeyden çok seven, canından çok sevendir. Kendi kendisini yaratan Rabbini isteyendir. Rabbinin rızasını isteyendir. Rabbinin dostluğunu, cemalini isteyendir. Rabbinin kendisini sevmesini isteyendir. Mümin. Öyle cenneti, cehennemi düşünebilecek durumda değildir mümin. Rabbim benden razı olsun, Rabbim bana kurum desin, ne olursa olsun der. Evet. Yoksa hem mümindir hem de cehenneme gideriz sonra çıkarız. Cehennem Allah'ın gazap ettiği yerdir. Allah'ın Lanet ettiği yerdir. Lanet ettiği kimselerin gittiği yerdir. Bu iman değildir. Mümin böyle düşünemez. Mümin biraz daha nasıl Allah'a yaklaşırım? Biraz daha beni yaratan Rabbimin sevgisini nasıl kazanırım? Nasıl yapsam Rabbim benden razı olur? Kurum güzel yaptın der. Yaptığını beğendim. Yaptığını sevdim. Seni sevdim" der diye derdi olmalıdır. Yoksa cehenneme gidecek gene çıkacak cennete gidecek. Bir cennete gitmesin daha iyi. O ki gazap ettiği, lanetlediği yere gitti. Oradan çıkmış ne çıkmamış ne. Rabbini kaybetmişse. Evet. Mümin Rabbinin rızasını kazanandır, Rabbinin sevgisini kazanandır. Evet söylemiştim. Allah son nefeste herkesin gideceği yeri beyan ediyor. Eğer kitabını sağından alacak biri ise ona cennetliklerden cennetten selam vardır. Allah'tan selam vardır. cennette müjdelemek vardır. Daha ölmemiş son nefeste. Eğer cehennemliklerden biri ise, kitabını sorundan alacak biri ise ona da kaynar sudan ziyafet vardır dedi. Rabbini kaybettin. Hazreti insan olmayı kaybettin. İnsan olmayı kaybettin. Ebediyen cehennemliksin dediğinde onun da başından kaynar su dökülür. Eğer ölen Allah'a yakın olanlardan mukarrebundan biri ise Hayırda yarışan biri ise yani. Ona da Rehan vardır. Allah'ın nefeti yürüh vardır. Allah'ın ona tecellisi vardır, cemali vardır, hem de hemen vardır dedi. Revh ve reyhan. Allah'ın ona nefeti ruh. evet Reyhan, bir daha bir tecelli vardır. Özel manadaki bir daha tecelli vardır. Özel tecelli. Dünyada veli olarak yaşadığı o Allah'ın cemalini, müşahede halinin dışında özel bir tecelli daha vardır. Evet. Efendim İzmir'den Ayhan Seyit Selamun Aleyküm hocam. Hadis-i şerifte La ilahe illallah diyenleri Allah'ın cehennemden koruyacağı söyleniyor. Fakat münafıkun suresinde de onlar sana gelip senin Allah'ın Resulü olduğuna yemin ederler buyuruyor. Münafıklar içinde Allah Peygamberimizin mahfiyet etmesini kabul etmiyor. Ayet ile hadiste anlatılan nedir? Allah'tan razı olsun demiş efendim. Allah razı olsun. Hadis, evet kim La İlahe illallah derse, Muhammedun Resulullah derse müminler olarak cennete girer dedi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu müjdeyi miras keçesinde almıştı. Evet, öyle buyurdu Allah'ın bana verdiği müjdedir bu kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o cennetliktir o cennete gider nasıl gidiyor la ilahe illallah demek öyle kolay bir şey değildir Allah'tan başka ilah yoktur Allah benim her şeyimdir ben onsuz bir hiçim beni yaratan O'dur Bendeki bütün güzellikler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah'ı bütün esma ile söylemesi gerekir. Bunu tadıp buna iman etmesi gerekir. diliyle ile değil. Münafıklar diliyle ile söyler. Ya da karşısındaki öyle anlasın diye söyler. Ama sadece diliyle ile söylemek yetiyor mu yetmez. Yani la ilahe illallah, la rahmane illallah. Allah'tan başka Rahman yoktur. Bütün rahmet sahipleri o rahmeti Allah'ın Rahman ve Rahim isminden almıştır. Allah tecelli etmeyince o rahmetiyle bana muamele etmeyince o rahmet edecek olanı da vesile etmez. Biri rahmete vesile olduysa o bana Allah'tan Rabbimden gelmiştir. Allah onu vesile kalmıştır demektir. La rezaqe illallah, la kerime illallah. Bana bir rızık geldiğinde, bir ikram geldiğinde o bana Allah'tan gelir. Nereden gelirse gelsin o vesile ama onun asıl sahibi Allah'tır. Allah'ın bütün isimlerini böyle okuyup böyle iman etmesi gerekir ki La ilahe illallah demiş olsun. Ama o ayette buyurulan münafıklar sana gelip sen Allah'ın Resulü'sün. Evet Allah da biliyor ki sen Allah'ın Resulü'sün. Ama Allah biliyor ki münafıklar da yalan söylüyor dedi. Bunu sadece dilleriyle söylüyorlar, kalplerinde olmayanı söylüyorlar. Kalbinde olmayanı söylemeyi söyleyince Allah onu kabul etmez. Onun için imanın kazanılması gerekir. İman aşktır, muhabbettir, sevmektir. Onun kazanılması gerekir. Neyin karşılığında kazanıyorsun? Kim? Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onun amelini yok saymaz. Onun karşılığında imanı verir, o muhabbeti verir. Evet, münafıklar yalan söyledi. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söyledilir. Allah söylüyor öyle. Allah onların yarancı olduklarını biliyor. Yani kalbinde olmayan bir şeyi gece gündüz söyle. La ilahe illallah de. La ilahe illallah demiş ol olmuyorsun. Bunu söylemiş olmak için kalbin tasdiki gerekir. iman için. Evet, dilin ikrarı, kalbin tasdiki gerekir. Aklın tasdiki de yetmez. Akıl tamam dese de olmaz. Kalbin tasdiki, kalbin bir tek vasfi vardır, bir tek sıfatı vardır. Sevmek. Evet. Yani Allah'tan başka ilah yoktur deyince sevilmeye layık olan Allah'tır. Herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi seversen Allah onu mümin olarak kabul etmez. Evet. ikisi birbirinden ayrı birbirinin tersi olan şeylerdir. Bununla beraber herkes Allah'ın kulüdür. Biri Allah'a iman etmedikçe hiç kimse şefaatçi olamaz. Allah peygamber de olsa, Resulullah Efendimiz de olsa, onun duasını onun hakkında kabul etmez. Ama eğer o Rabbine dönerse, öyle buyurdu ayet-i kerimede, onlar yanlış yaptığında, günah işlediğinde, senin emrine itaat etmediğinde, savaşa gitmedikleri içindir. O ayet zaten. Gelselerdi, Allah'a istiğfar etselerdi, sana gelselerdi, sen de onlar için, Allah'tan mağfiret dileseydin, Allah'ı kafur ve rahim olarak bulurdun. Allah onları mağfiret ederdi dedi. Ama önce onların kendisi için Allah'tan mağfiret dilemeleri lazım. Sonra Resulü onlar için mağfiret diler. Dilerse kabul olur. Onlar kendileri için mağfiret dilemeden münafıkça gönüllerinde olmayan söylerlerse Allah onu kabul etmez. İstersen Resulullah onlar için yetmiş sefer istihbar değilse Allah onun istiğfarını, onlar için kabul etmez. Ama onlar önce Allah'a istiğfar etse, sonra Resulü de istiğfar ederse, Allah onları mağfiret eder dedi. Evet. Efendim Ankara'dan Yasin Yılmazer. Selamünaleyküm Aleyküm. efendim. Aleykümselam. Afınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum. Her şey için sadece Kur'an yeter mi? Yani bazı tanıdığım arkadaşlar var. Bize sadece Kur'an yeter. Hadis, sünnet bunlar yok. Doğru değil diyorlar. Bir Kur'an'da biz Kur'an'da ne yazıyorsa ona bakarız. Başka bir şey bizi ilgilendirmez diyorlar. Vahiy sadece Kur'an'dır diyorlar. Bunu açıklar mısınız efendim? Evet. Eğer biri bunu böyle söylerse bu durumda La ilahe demiştir. La İlahe İllallah demiştir ama Muhammedun Resulullah dememiştir. Allah ayeti kerimede buyuruyor. De ki Allah Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Eğer Kur'an'ı Kur kabul ediyorsa, Kur'an bize yeter diyorsa, Kur'an'da ne diyor? Ona bakılması gerekmez mi? Allah benim Resulüme tabi olun dedi. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'ın Resulüne itaat edin. Allah'ın Resulüne itaat, Allah'a itaattır dedi. Eğer sen onun Resulünü yok sayarsan, Allah'ı yok saymışsın. Allah'ın vahyini yok saymışsın. Yani lafla sadece Kur'an bize yeter demekle olur mu? Olmaz. Bu dinin bir peygamberi vardır. Allah onu göndermişse örnek olsun diye. Önce ayetlere o iman edecek. Sonra müminler onun iman ettiği gibi iman edecek. Evet ne buyurdu? Amener Resulü bima unzile ileyhi vel Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman etti. Onun iman ettiği gibi iman etti. Bizim onun gibi iman etmemiz gerekir ki iman etmiş olalım. Yoksa nasıl iman edeceğiz? Onun eğer o önümüzde olmazsa, bize örnek olmazsa, bizim için ölçü olmazsa, rehber olmazsa. Evet. Bunun için sadece la ilahe illallah demek yeterli değildir. Allah'ın vahyine göre, Allah'a göre yeterli değildir. Muhammedun Resulullah demen lazım. Ve onu bütün hayatın boyunca kendine örnek alman lazım. Ölçü alman lazım. Ona tabi olman lazım. Allah'ın emrettiği gibi. Eğer Allah'a iman etmişsen, Allah da seni sevsin istiyorsan, yok seni böyle bir derdin yoksa, kendi kendine hile yaparsın, şeytana tabi olursun. Böyle söyleyenler şeytana tabi olmuş olur. Evet böyle söz olmaz. Ama, eğer biri dese ki, hadisler, Tartışma konusu olduğunda onu Kur'an'a arz etmek lazım. Kur'an'ın ölçüsüne vurmak lazım. Dediyse bu da doğruydu. Sırf böyle söylediği için ona işte bunlar Allah'ın Resulünü kabul etmiyor demek de yanlıştır. Söyledim biraz önce. Başkası hakkında hüküm vermek yanlıştır. Hüküm verebilmek için Bizim onun bütün hayatını bilmemiz gerekir, bütün söylediklerini bilmemiz gerekir, bütün yaptıklarını bilmemiz gerekir, hatta bütün düşündüklerini bilmemiz gerekir, imanını bilmemiz gerekir. Biz hiç kimsede böyle bir vasıf var mıdır? Yok. Kim ben neyim diyorsa onu öyle kabul etmek gerekir. Evet. Ne buyurdu Resulullah vesselam? Ben insanların kalbini açmaya gelmedim, açıp içine bakmaya gelmedim. Kim neyi söylüyorsa onu öyle kabul ederiz. Ben müminim dediyse mümin olarak kabul edelim. Evet. Ben müminim diyenleri küfürle de itham etmeyelim. İyice anlamadan, iyice dinlemeden. Ama direkt küfrünü ortaya koyuyorsa, evet o da ayrı, o da başka bir şey. Eğer sadece Kur'an bize yeter, Resulü gerekmiyor, sünnet gerekmiyor, hadis gerekmiyor, dediyse resulü inkar etmiştir. Resulü inkar eden aynı şekilde Kur'an'ı inkar etmiştir. Allah'ın vahyini inkar etmiştir. E, zaten mümin olmaktan çıkmıştır. Evet. Efendim İstanbul'dan Aynur Kara yayın hayatına ilk başladığınız tarihlerde kanal gezerken hocayı gördüğümde acaba yalan yanlış neler anlatıyor diye dinlemeden geçerdim. Kendim bilgi sahibi olduğum için değil ama o kadar çok insanları yanlış yönlendiren hocalar var ki bir gün tesadüfen konuşmalarından birini dinledim. Hayata Kur'an penceresinden baktığını gördüm ve hakkında ne kadar yanıldığımı anladım. Şimdi elimden geldiği kadar kendisini takip etmeye, izlemeye çalışıyorum. Sizden ricam Muhammed Hüseyin hocaya söyler misiniz? Kendisi hakkındaki olumsuz düşüncelerim için beni affetsin. İnşallah programda hocadan cevap alırım. İyi İnşallah. yayınlar demiş. Hakkımızda bilmeden, farkında olmadan, suizanda bulunan herkes için, her neyi düşünürse düşünsün, mutlaka hakkımızı helal ediyoruz. Sadece yanlış düşünen insanlar için değil, İster düşünmüş olsun, ister konuşmuş olsun, ister başka bir şey yapmış olsun, ister iftira atmış olsun. Evet, söylüyoruz. Rabbim şahit olsun ki, herkese hakkımızı helal ediyoruz. Neden? Allah için. Çünkü onlar Allah'ın kullarıdır. Allah'ın onlar üzerinde bir hesabı vardır. Herhangi bir kulla Allah'ın huzurunda hesaplaşmaktan, Allah'a sığınıyorum, Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin. Eğer birbirimizle muhatap olacaksak Allah'ın huzurunda sadece hayırla, rahmetle muamele etmemiz gerekir, muhatap olmamız gerekir. Allah bizi böyle bir şeyden muhafaza eylesin. Kim akımızda neyi düşünürse düşünsün, hangi yanlış olursa olsun, evet, hakkımızı helal ediyoruz. Bir de eğer güzel yapmaya çalışıyorsa, doğruyu, hakkı, hakikati aramaya çalışıyorsa, daha önceki durumlardan dolayı böyle bir yanlış düşünce olmuşsa, bu zaten onun elindeki bir şey değildir. O da yanlış bir şey değildir. Allah hepimizi böyle, hakkı arayanlardan eylesin. Hakkı görünce, anlayınca onu kabul edip tasdik edenlerden eylesin. Amen. O haktan, hakikatten nasiplenmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim ben İzmir'den Nazan sizi dinliyoruz. Mürşidim olmanızı <gülüyor> isterim Allah rızası için. Sorum eşim öldü. Benim annem de babam da varlıklı. Yetim torunum var ama bana yardımcı olmuyorlar. Allah katında günahı var mıdır hocam? İyi yayınlar demiş efendim. Evet. Allah yardımcısı olsun. İnşallah ailesi de yardım etmeye çalışır. Hayat kazanma imkanidir Resulullah Efendimiz buyururdu aleyhissalatü vesselam. Kim bir yetimin bakımını üstlenirse, ister bu bir yakını olsun, ister yabancı olsun, o fark etmiyor. Cennette onunla Komşu, ata parmağını böyle yapıyor, böyle yan yanayız, komşuyuz, komşu oluruz. Neye karşılık? O yetimlere bakmasına karşılık, yardım etmesine karşılık, onların gönlünü almasına karşılık. Bak Allah imkan vermiş. Yani bir yerden imkan veriyor, bütün aileye, bütün sülaleye birden o imkanı veriyor. Yani sormak lazım, neyi bekliyorsunuz? Daha nasıl bir imkan versin? Yapabiliyorken, imkanımız varken... Eğer yetime de yardım etmiyor edemiyorsak nasıl Rabbimizi istediğimizi cenneti istediğimizi iddia edebiliriz? Evet. Allah hepimizi bunu anlayanlardan eylesin inşallah. Efendim çiğdem özgül su gibi geçen zaman bu akşam geçmek bilmiyor. Saat 21 olsun artık demiş. Allah razı olsun. Efendim. Efendim Sevim Dinçel, aynen ya hocamızı bekliyoruz. Haftada bir gün canlı yayını var. Hocam sevgiler, selamlar olsun size demiş. Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimize sevgiler, saygılar olsun inşallah. Efendim Adana'dan Halime Burcu binmez. Canlı Kur'an Allah Muhammed Hüseyin hocamızdan ve tüm manevi kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Allah eksikliğini vermesin. Amin. Efendim son olarak bir kardeşimizin mesajla izin olursa efendim. Evet. Efendim Çerkesköy'den Nurhan Aysal selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile efendim sizi ve kardeşlerimizi selamlıyorum. Aylardır sohbetlerinizi dinliyorum. Sizden dinlediklerimden, öğrendiklerimden sonra şöyle bir kanı oluştu bende. Bu nasıl olur? Doğrusu aklım almıyor. Anlamakta zorlanıyorum. Nasıl olur da Allah'ın dinine, kitabına, vahyine böyle ihanet edilebilir? Efendim sizden duyduklarımdan sonra ben iki İslam görüyorum ki, bir içi boşaltılmış, kelimelerin anlamları değiştirilmiş, adı İslam. Fakat Rabbimizin muradından çok uzaklaşmış, gerçekten koparılmış, ciddiye alınmamış işine geldiği gibi yaşanılan ismi İslam aslı bid'at, hurafa nefis ne derseniz deyin ama asla İslam denemez ve bence bugün gerçek İslam'ın önündeki en büyük engel çünkü insanların gözleri sizin tabirlerinizle uydurulmuş bu dinle bağlanmış durumda bu cümleyi yeniden alayım efendim çünkü evet. insanların gözleri sizin tabirinizle Uydurulmuş bu dinle bağlanmış durumda bir de sizden dinlediğim İslam dinledikçe hayran kaldığım aklımla gönlümle kalbimle bütün varlığım varlığımla içime sine sine dinledikçe mütmain olduğum her kelimesini tasdik ettiğim apaçık gerçeğin ta kendisi İslam. İyi ki varsınız demiş. Sohbetleriniz esnasında aşka gelip bağıran kardeşimiz gibi ben de bağırmamak için kendimi zor tutuyorum. Aksi takdirde hasta yatalak babam korkudan ölebilir. Çünkü sizi hep onun odasındaki TV'den izliyorum. Hafta içindeki hac sohbetinizde bütün sohbetleriniz gibi çok güzeldi. Dinledikçe hep sizinle beraber hacca gitmeyi diledim. Sohbetin sonunda üç defa yaptığınız duaya... Bütün kalbimle amin dedim. Allah dilerse olur, biliyorum. Bütün Diyarbakır'a sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü içinde siz, sevdikleriniz, kardeşlerimiz var. Allah'a amenet olunuz demiş efendim. Allah razı olsun. Sondan cevap vermeye başlayayım isterseniz. Allah nasip ederse, hep beraber bir daha ömre yapma imkanımız olur inşallah. İnşallah kardeşlerimizle beraber Allah nasip eder. Ee, bu arada böyle kardeşlerimize özel daveti de yapacağız inşallah. Evet, insan doğru anlamayınca öğrendiği yanlışları doğru zannedip onu doğrunun yerine evet, ikame eder, yerine koyar. Sonra onun doğru olduğunu savurmaya başlar. Ama ne demişler? Yarım doktor insanı candan eder, yarım alim de imandan eder. Yarım mürşid de imandan eder. İnsan kendi benliğiyle, kendi o nefsinin kibriyle bakınca hiç farkında olmadan Allah adına hüküm verir kendini dinin sahibi gibi zanneder. Ata öyle ki benim gibi yapmayan, benim gibi olmayan ya da bizim cemaatten olmayan, bizim yolumuzda olmayan yanlış yapıyor diyor. Bak dine sahip çıkmış. Din bendedir demiş. Din benimdir demiş. Böyle böyle yapanları Allah affetmez. Bak kendini Allah'ın yerine koydu bu sefer. Farkında olmadan Allah adına hüküm veriyor. Pervasızca. Neden pervasışlar veriyor? Cehaletinden. Çünkü nefis öyle bir ilahlık iddia ediyor ki kendini Allah'ın sahibi olarak görüyor. Onun için imani, aşkı, muhabbeti anlatırken söylüyoruz. İki türlü sevgi vardır, iki türlü aşk vardır. Biri hakiki, biri mecazi. Biri gerçek, Öteki gölge, biri baki, öteki fanidir. Dünyaya ait olan bütün sevgiler, bütün aşklar, insanın kendi kendisine olan sevgisi de böyledir, nefsine olan sevgisi. Mecazidir. Mecazi olarak kul bir şeyi sevdiğinde o kendisine ait olsun ister. Bu benim olsun der. Niye? Onu seviyorum, ona aşık olmuşum, benim olsun. Onu çok seviyorum, onu elde etmeliyim, benim olsun. Bu mecazi sevgi, mecazi aşktır bu. Hakiki aşkta imanda yani, baki olan, Allah'a aşıklık, iman tam tersidir. Allah benim olsun değil, ben Allah'a aitim deyince hakiki aşk olur. Ben onun yolunda öleyim deyince, ben onun aşkıyla öleyim deyince aşk olur, muhabbet olur, iman olur, hakiki olur, gerçek olur. Ama kul nefsiyle sevince benim olsun diyor, bana aittir diyor. Bunu iman zannediyor. ediyor. Oysaki mecazi aşkta nefsiyle seviyor. Hakiki aşkta ruhuyla seviyor. Ben Allah'a aittim. Nefektu min ruhuy. tadıp söylüyor. Onun için Rabbim ne derse o der. Ama öteki öyle değil. Nefsiyle seven Allah'ın vahyini uydurmaya çalışıyor. Kendi bildiklerine, nefsine uydurmaya çalışıyor. Ben diyorum böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum. Bak diyor bu ayet de beni destekliyor. Böyle söylüyor. Oysaki mümin böyle değildir. Ne ne der? Hiçbir fikir beyan etmeden, hiçbir şeyi düşünmeden, herhangi bir ön yargısı olmadan ne der? Rabbim ne derse o. Fikir beyan etmez. Evet ne buyurdu ayet-i kerimede müminlere Allah ve resulü bir konuda hüküm verdiğinde Fikir beyan etmek yaraşmaz bu mümin. Öteki fikir beyan ediyor. Hatta fikrini önce söylüyor. Sonra bak diyor Allah da böyle söylemiş. Kendini farkında olmadan Allah'ın sahibi olarak görmüş haberi yok. Namazla kılıyor. ibadetle yapıyor. Hatta öyle ki kendisi gibi olmayanları mümin bile kabul etmiyor. Kendisi Resulullah Efendimiz'i nasıl tanımak istemişse onu da öyle tanıtıyor. Onun bir abd olduğunu, Allah'a aşık biri olduğunu, derdinin Allah olduğunu bilmez, anlamaz. İşte Resulullah Efendimiz şöyle savaştı, böyle savaş yaptı, böyle kızdı, böyle söyledi deyip onu tanıtmaya çalışır. Kendi nefis harını ortaya koyuyor. Manevi olarak onunla beraber olamamış. Ondan bir şey almamış. Resulullah Efendimizin maneviyatı, manevi hali, gölgesi onun üzerine, gönlüne düşmemiş. Evet. Allah'a iman ederken kulun Allah'ı her şeyden çok sevmesi gerekir. Aynı şekilde Resulüne iman ederken de bu böyledir. Resulünü kendi canından çok sevmesi gerekir. O ne yaptıysa o doğrudur. Ne söylediyse o doğrudur. Nasıl yaşadıysa o doğrudur. Nasıl sevdiyse o doğruydur. Deyince kendi nefsinden kurtulup kendi peygamberini gönlüne almış olur, ona iman etmiş olur. Evet, sorunumuz iman sorunudur. Rabbimizi bilmeme, anlamama, tanımama sorunudur. Dolayısıyla kendimizi anlamama sorunudur. Nefsimizdeki sevgiyle, sev hakiki sevgiyi, gönlümüzün, ruhumuzun sevgisini birbirine karıştırıyoruz. Hatta Gönlümüzden habersiz olduğumuz için Allah'ın bize nefettiği ruhu kendimizden perdelediğimiz için onu tatmıyoruz, hatta onu anlamıyoruz bile. Hatta bir kardeşimiz evinde söylüyor, Allah'ı sevmek lazım, Allah'ı istemek lazım, Allah'ın camağını istemek lazım. Evet, söylemiş. Tabii ki bilmiyor, bilmediğinden dolayı. Yani demiş, biz Allah'ı ne yapacağız? Bizi cenneti versin yeter. Yani sen iki de biri böyle söylüyorsun. Ne yapacağız onu yani? Ne işimize yarıyor? Bizi cenneti versin yeter. Bizim misadığımız cennettir. Bunu söyleyeyim İbadet ehli biri. Evet. Bu da cehaletten kaynaklanıyor ama inşallah üreteceğiz. Ulaşabildiğimiz her yere Allah'ın vahyini ulaştıracağız. Rabbimizi tanıtacağız. Çünkü imanımız, marifetimiz kadardır. Ne kadar Rabbimizi bilsek, tanısak, kendimizi bilip tanısak, Rabbimizin bizim üzerimizdeki muradını, tecellisini anlasak, o kadar Rabbimizi tanır, sever, iman eder, aşık oluruz. Bunun için de Allah mutlaka birilerini vesile eder. İşte her birimize düşen buna vesile olmaktır. Yoksa söyledim, Allah'ın emirlerini, nehilerini anlamak için bir gün yeterdir insana. Evet, namazı şöyle kılıyorsun, orucu şöyle tutuyorsun, hacın farzları bunlardır, sünnetleri bunlardır, zekatı verirken bunlara bunlara dikkat ediyorsun, kelime-i şehadeti böyle getiriyorsun, kelime-i şehadet iman bölümüdür gerçi. Bununla beraber helallar şunlardır, haramlar bunlardır. Allah'a karşı sorumluluğun budur, Resulüne karşı budur, Kur'an'a karşı budur, insanlara karşı budur, kendine karşı budur, ailene karşı budur. Bir günde hepsini öğretebilirsin. Ama Allah'ı tanımak öyle kolay bir şey değildir. Rabbimizi tanımak, kendimizi tanımak, Rabbimizin bizim üzerimizdeki muradını tanımak, anlamak. Evet, bize düşen eksikimiz burası. Bunları tamamladığımızda inşallah yapabiliriz. Rabimizi anladıkça, tanıdıkça onun indirdiği vahyi anlarız. Onun dinini anlarız. Din demek hayat demek çünkü. Kim nasıl yaşıyorsa onun dini odur. O dindedir. Bu din ya Allah'ın dinidir ya kendi kendine ürettiği dindir. Ya Resulünün getirip sahabesiyle beraber yaşadığı dindir ya da insanın kendi kendine ya da birilerinin ürettiği ya da atalarından kalma dindir bu. Ya da iblisin vesvese olarak kendisine verdiği dindir. Ya da aklına iman etmiş, aklı neye doğru derse ona doğru der, neye yanlış derse yanlış der ki, bu da kendi vehminin, zannın dinidir. Hayali dindir. Evet. Allah öyle buyurdu ayet kerimede, hakkı, hakikati çekip çıkarırsanız geriye batıldan başka ne kalır? Hak bir tanedir. Sirat-i müstakim bir tanedir. Onun için Allah hepimizi gerçek manada Rabbini tanımaya çarşanlardan eylesin. Rabbini kendisiyle anlamaya çarşanlardan eylesin. Evet. Kendi üzerinden Allah'ın kendisi üzerindeki tecellisinden anlamaya, tanımaya çarşanlardan eylesin. Evet. Kendisine yaptığı muameleden, o yakınlığıyla beraber anlayıp iman edenlerden eylesin. Evet. Allah'ın güzelliğini üzerinde görüp gösterenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah bizi kendisine karşı hainlik yapanlardan, hainlerden olanlardan eylemesin. Amin. Rabbini yok sayanlardan eylemesin. Amin. Rabbinin vahyini yok sayanlardan eylemesin. Amin. Rabbinin vahyine, kitabına, Kur'an'a, Allah'ın kendisine indirdiği kitaba ihanet edenlerden, hainlik yapanlardan eylemesin. Amin. Resulünü yok sayanlardan eylemesin. Resulüne ihanet edenlerden eylemesin. Hı hı. Allah bizi kendi kendine, kendi hakikatine, Allah'ın kendisine nefrettiği ruha, evet, o abd olan, Allah'a aşık olan ruha ihanet edenlerden eylemesin. Hı hı. Onu yok sayanlardan eylemesin. Hı hı. Onu görmezden gelenlerden eylemesin. Allah bizi kendisine gerçek manada iman edenlerden, abd olanlardan, aşık olanlardan eylesin inşallah. Hı hı. Bütün kardeşlerimize Allah'ın rahmeti, selameti, selami, bereketi üzerlerine olsun kardeşlerimize, muhabbetlerimize arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, süremiz yeterli olmadığı için soramadığımız sorularınızı inşallah bir sonraki programımızda sorarız. Buluşunca dek, hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olun, efendim.